Hocam bazı kitaplarda dua ve salavatlarda sayı belirtilmemekte. Bu belirtilen veya belirtilen sayılarda okumak zorunlu mudur hocam? İlla o sayıda mı okumak lazım? Buyurun. Şimdi namazda mesela rükuda, secdede, Sübhane Rabbiyel Azim halinde mesela Hı -hı. veya secdede Sübhane A'la en azından üç defa okunması sünnettir. Yani Efendimiz buyuruyor ki وَذَٰلِكَ Ednel Kemal yani bu işin tam olarak yapılması ancak en azından bununla tamamlanır yani. Ama daha diyelim ki bir kişi iki defa mı okudu? E namazına zararı olmaz. Hı. Ama fazilet noksan olur, sevap noksan olur. Madem ki Efendimiz öyle buyurmuş en azından üç defa okuyun, bu tavsiye etmiş. O zaman hiç değilse üç defa. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim demek lazım. Ha, bir kişi unuttu iki defa okudu Bir defa okudu onun bir zararı olmaz Ama bile bile yapmamak lazım Eksiki yani. okumamak lazım